Haftasındayız. Bugünkü programımızın destekçisi Niyazi Göçer'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz hukukçu Pervin Çelik. Pervin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yıllar. Teşekkür ederim. Ben hem sizin, size... sağ olun, hem sizin yeni yılınızı kutluyoruz hem de dinleyicilerimizin yeni yılını kutluyoruz. Ben de öyle. Şimdi bugünkü programımızda çok kısa bir süre önce kararı açıklanan İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin kararını hukukçu Pervin Çelik Hanım'dan dinleyeceğiz. Ama öncelikle Pervin Hanım'ı tanımak isteriz. Evet, sizi nasıl tanıyabiliriz? İdare hukukçusunuz. Evet, ben evet. yaklaşık 20 yıldır meslekteyim. Avukatlık yapıyorum. 20 yıl boyunca avukatlık yaptım ve mesleğe başladığım günden beri neredeyse idare hukukuyla yoğun biçimde iç oldum ve bunun da bir alt alanı olarak imar hukuku özellikle ilgilendiğim dava türleri. Bir uzmanlık alanı mıdır? Evet, yani uğraşlarınız sizi o yöne götürür Götürüyor. tabii. Yani e, bunun özel bir eğitimi yoktur. Ee. İşte, Hukuk fakültesinden mezun olursunuz. İdare hukuku eğitimi almışsınızdır. Eee idari davalar çok kapsamı geniş alanlardır. Bunun bir alt alanı da imar hukukudur. E, özellikle ilgilendiğiniz dava işte size gelen işlerle birlikte şekillenir. Ben de bir şekilde imar hukukuyla iç içe oldum ve 20 yıldır yoğun biçimde bu davalarla ilgileniyorum. İmar planları, koruma mevzuatı, işte yapı ruhsatı, kıyılar, ormanlar, bu tür davalar özel olarak ilgilendiğim dava türleri. Evet, belki bizler, yani hukukçu olmayan bizler, bu alanına geçmişte hiç ilgili değildik ama evet. nedense son yıllarda yoğun evet. bir şekilde imar hukuku ve idari mahkemelerin bu yönüyle davaların bu yönüyle çok yakından ilgilenir hale geldik. Çünkü üst üste birçok olayla karşı karşıya kalıyoruz ve bunların hepsi işte çeşitli imar planlarına, dayanıyor. İmar planı dediğimiz zaman neyi anlamamız lazım? Bu böyle belediyeler tarafından evet. çeşitli alanlar için çıkartılmış ve çıkartılmakta olan kararlar mıdır? Plan dediğimiz evet. bu mudur? İmar planı, ve neyi kapsar? Evet, imar planı aslında idare hukuku içinde bir işlem türü olarak tanımlanmış. Enteresan bir işlem diyebiliriz. Neden? Çünkü... Yazılı metin değildir imar planları. Yani işte lejantlarıyla, çizimleriyle, çizim teknikleriyle farklı bir işlemdir. Herkesin okuyup anlayabileceği türden bir işlem değildir. Ama çok da hayatımızın içinde olan, hepimizi yakından ilgilendiren de bir işlemdir. Yani geniş bir uygulama alanı vardır. Çünkü kentler bu belgelerle planlanır. Kentler bu belgelerle şekillenir. Adı üstünde plandır, kentin geleceğini planlar. Yani o planlar üzerinde alınmış kararlar, hedefler o kentin nasıl şekilleneceğini belirler. Dolayısıyla da çok geniş kapsamda kişiyi ilgilendiren bir işlem türüdür. Yani kentte yaşayan herkesi, herkesi. hepimizi evet. yakından ilgilendiren. Bunun uzmanları kimlerdir? Yani Mimar planları mimarlar ve şehir plancıları tarafından hazırlanır. Bu genellikle e, belediye bünyesinde e, varsa eğer bu uzmanlar onlar tarafından ya da belediyelerin e, dışarıdan hizmet satın alma yöntemiyle hazırlattığı e, belgelerdir bunlar. Evet e, şimdi bu tabii ki bahsetmiş olduğumuz İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin kararı. Beyoğlu'nu ilgilendiriyor evet. ve 2011 yılında açılmış olan bir dava. Evet. Siz başından beri bu davayı yürütüyorsunuz herhalde evet. değil mi? Bir enteresan noktası da şu, semt dernekleri tarafından açılmış Hı -hı. bir dava. Bir başlangıcını sizden dinleyebilir miyiz? Evet. Nasıl açıldı, hangi amaçla semt dernekleri bir araya geldiler? İki semt derneğinden bahsediyoruz. Evet. Aslına bakarsanız bu kararda iki semt derneğinin adı geçiyor. Ama başlangıçtan itibaren Beyoğlu bölgesinde faaliyet gösteren beş derneğin bir araya gelmesiyle oluşturduğu bir platform var aslında. Beyoğlu Semt Dernekleri platformu. Cihangir Güzelleştirme Derneği ve Galata Derneği de bu beş dernekten ikisi. Bunun yanı sıra Ayaspaşa Derneği var. İkisi. Asmalı Mescit Derneği var. Bir de bu planlar aşamasında kurulan Bedrettin Mahallesi Derneği var. E, bu beş dernek bir araya gelerek bu planları e, kendi mahallelisine, kendi çevresindeki yaşayan komşusuna, tanıdığına, eşine, dostuna anlattığı, yani bunun için büyük çaba sarf etti bu planlar askıya çıktığında e, çok yoğun bir şekilde çalıştılar. Bir araya gelerek de bir dayanışma örneği gösterdiler, e, toplantılar düzenlediler, e, planları hem kendileri hem de plandan anlayan kişilere incelettirerek bunun sakıncalarının ne olduğu konusunda bilgilendiler, bilgilendirdiler. Ee, ve itiraz dilekçeleri hazırlandı. Yani ilk o şekilde başladı. Yoğun şekilde toplantılar yapıldı. Plana itiraz. Ve plana belediyeler nezdinde itirazlar edildi. Bu itiraz e, askı süresi içinde mi yapıldı? Evet planlar bir ay süresince askıda kalır kural olarak. Ve, e, bu askıda kaldı. bir aylık süre içerisinde de itiraz edilebilir bunlara itiraz edildi sonuç ne oldu sonuçlar olumsuz oldu tabii ki yani itiraz eden kişiler 60 gün boyunca bu itirazlarının sonuçlanmasını beklediler dernekler rim verdiği itiraz dilekçeleri daha çok planın bütününe yönelik endişeleri içeren ve düzeltilmesi talep edilen noktaları kapsıyordu ama olumsuz yanıtlar geldi ve dava açıldı bunun üzerine yani İki ayrı dava açıldı. Çünkü itiraz eden dernekler vardı. Etmeyen dernekler vardı. Bunlar için ayrı süreçler işlediği için iki ayrı gruba ayrıldı ve iki ayrı dava açıldı. Bu davalardan biri de bugün konuştuğumuz karar. Evet. Şimdi e, diyelim ki semtimizde sokağımızı veya semtimizin bütününü ilgilendiren bir imar planı hazırlanıyor. Ve biz süresi içinde buna İtiraz ediyoruz fakat itirazımız reddediliyor. Ondan sonraki süreçte kimlerin hakkı var, dava açma hakkı var? Ben mesela şahıs olarak o sokakta veya o mahallede o semtte oturan birisi olarak dava açma hakkına sahip miyim bir vatandaş olarak? Evet sizin yaşadığınız ister mal sahibi olarak ister iş yerinizin bulunduğu ister kiracı olduğunuz. Ee, Hak sahibi tamam. olmam gerekmiyor yani bunun için. Bence gerekmiyor evet. ama farklı mahkeme kararlarıyla karşılaştık son dönemde. Yani diyor bin, siz e, kiracısınız diyor. E, evet mülk sahibi olduğunuzu kanıtlayan belge istiyor yani bir tapu senedi istiyor. Tapu senedi şimdi. istiyor. Evet, evet. E, aslında biz bunu yani hukuk anlamında doğru bulmuyoruz yani. Çünkü e, bir yerde yaşamanız için ille de sahibi olmanız gerekmiyor. Şarkı, Yıllardır tabii. kiracı olarak da e, o bölgede yaşıyor olabilirsiniz ve çevrenizde olup biten her şey sizi ilgilendiriyor. Yani, Elbette. E, orada yapılacak okul, orada yapılacak otel, orada yapılacak hastane, e, park, e, çünkü yaşadığınız yerin kıyısı varsa kıyıyı kullanıyorsunuz. Bütün bunlar sizi orada yaşayan kişi olarak ilgilendiriyor. Dolayısıyla bu e, Kiracıları e, da ilgilendiren bir şeydir. Hatta bazen aslında bakarsanız o bölgede yaşamıyor olsanız dahi borodan e, yararlanıyorsanız ya evet, yararlan... sineması var sinemasına her evet. zaman gidiyorsunuz. Yani burada daha geniş kapsamlı değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyoruz yıllarca tartışıldı evet. bu. Mesela Taksim gezi. Parkı. Evet. Yani bütün bu kentin... sadece Beyoğlu'nda yaşayanların değil, değil aslında tabii, İstanbul'da İstanbul hatta İstanbul taşından gelen insanların da Elbette. uğrak yeri e, faydalandığı, yararlandığı, gelip geçtiği, konakladığı, yaşadığı bir yer. Evet. 2011'de ne oldu da bu dava açıldı? Yani hangi planlar açıklandı? Evet. Süreç şöyle özetleyebiliriz aslında. Beyoğlu e, kentsel sit alanıdır. 1993 yılında ilan edilmiştir buranın kentsel sit kararı. 93 yılından planların yapıldığı 2009 yılına kadar bu alan plansız kaldı. Çünkü bir bölgenin sit alanı ilan edilmesi o bölgede yürürlükte olan imar planlarını ortadan kaldırır. Evet. E, burası. 93'ten 2009'a kadar yaklaşık 17-18 yıl boyunca plansız ve sadece koruma kurulunun belirlediği geçiş dönemi yapılaşma koşullarına göre uygulamaların yapıldığı bir bölge olarak e, biliyoruz. Beyoğlu Yerel yönetimlerin e, herhangi bir alan sit alanı ilan edildiği andan itibaren bir süresi var mıdır? Şu kadar zaman içinde mutlaka imar planına bağlayacaktır evet, şeklinde. Evet. Yani bu 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununda bir bölgenin sit alanı ilan edilmesinden sonra belli süre içerisinde buraya ilişkin imar planlarının yapılması gerektiği bir kural olarak bir yararlı. makul süreden bahsediliyor herhalde değil yasada mi? E, yasada 3 yıldan söz ediliyor yani evet. ve o üç, üç yıllık süreç içerisinde de geçiş dönemi yapılaşma koşullarına göre uygulamaların devam edeceğinden söz ediyor ama e, bir alanın plansız bırakılmaması gerektiği genel bir prensip olarak bilinir ama beyolu istisnai biçimde 17-18 yıl boyunca plansız kalmış bir alan Evet, bu yerel e, yönetimlerinde herhalde işine gelen bir uygulama oldu. Tabii ki oldu. çünkü parçacıl uygulamalarla evet. gelişti. Yani uygulamalar parsel ölçeğinde geliştirilen projelerin koruma kurulundan geçirilmesiyle e, yapıldı. Bu da e, bölgenin bir bütün olarak değerlendirilip korunmasının önünde e, ciddi, ciddi bir, bir engel. engeldi, Tabii. Evet. Tabii. Dolayısıyla planın yapılması herkesin istediği, herkesin beklediği bir şeydi. Ama yapılan plan incelendiğinde beklentileri de karşılamadığı görüldü ve bu nedenle bu davalar açıldı. Yani e, adı üstünde koruma amaçlı planı koruması e, gereken yerleri korumadığı e, bir takım hatalar yanlışlar içerdiği ki biraz sonra mahkeme kararının gerekçeleriyle birlikte bunların neler olduğunu da tartışacağız. E, bunlar fark edilince bu plana karşı dava açmak. E, ...semt dernekleri açısından da vatandaşlar açısından da zorunlu hale geldi. Ve iki semt derneği bir dava açtı. Onun dışında da... E, Üç semt derneği ayrı dava, ayrı dava açtı. açtı. Dernekler dışında e, bir inisiyatifler kuruldu. Mesela e, Cihangir Semt İnisiyatifi denilen bir inisiyatif oluştu. Bunların hepsi sivil girişimler. Sivil girişimlerdi. Bunlar hep bu planlama süreciyle birlikte... E, gözümün önünde gelişen şeyler ve beni gerçekten mutlu eden şeyler. E, mesela semt inisiyatifi adına da ayrı bir dava açtık. Üçüncü bir Üçüncü dava daha var. Evet semt evet. inisiyatifi adına açılmış. Üçüncü bir dava da var. Ama orada e, kişilerin, onlar tabii bir dernek düzel kişiliği altında değildi. Değiller. Evet. Şahıslar. İnisiyatif içinde bir araya gelmiş şahıslardı. şahıslar adına plan bütününe karşı açtığımız davada bu kişilerin bu şekilde plan bütününe yönelik dava açamayacakları bu konuda ehliyetlerinin olmadığı yönünde bir red kararı ile karşılaştık. İdare mahkemesi kararı. İdare mahkemesi genellikle. kararı ve bunu temiz ettik şu anda Danışta yaşamasında. Evet. Sonucun ne olacağını bekliyoruz Biz, evet. bizce doğru bir karar değildi bu e, sonuç olarak e, açılmış olan 2011 yılında sizin açmış olduğunuz dava e, sadece tek bir imar planına karşı Kar. değil evet. değil mi e, birden fazla imar planına karşı açılmış bir davadan bahsediyoruz evet, evet. nedir Yıldı. onlar evet bu bir bölü beş bin ve bir bölü bin ölçekli imar planıdır. İmar planlarında belli bir hiyerarşik sıralama vardır. Yani bunu ta yüz bin ölçekli çevre düzeni imar planından başlarsınız. Bin ölçekli uygulama imar planına kadar daraltı, gelirsiniz. Daraltarak daraltı. gelirsiniz. Evet. Yani çevre düzeni planı daha ana kararlar içerir. Ölçeği küçülttükçe daha detay vermeye başlar plan ve bunun en alt noktası da bir bölü bin ölçekli uygulama imar planıdır. Çünkü bu artık uygulamanın ne şekilde yapılacağını gösterir. Netleştirir. Evet. evet. 2011 yılında askıya çıkan imar planı da bir bölü bin ölçekli uygulama imar planıydı. Koruma amaçlı uygulama imar planı. Bunun öncesinde 2009'da 5000 bin ölçekli nazım imar planı askıya çıkmıştı. Bin ölçekli planla birlikte dayanağı olan planı da Dava konusu ederek çünkü birbirine bağlı zincirleme gelişen işlemler. Her ikisini birlikte dava konusu ettik ve iptalini istedik. Evet aslında geriye baktığımız zaman koskocaman bir on yıldan bugün itibariyle de on birinci yıla girmiş bir olaydan bahsediyoruz. 1993 yılında sit alanı ilan ediliyor. 2009'da e, imar planı yapılıyor ve hı hı. E, 2011'de de e, bir bölü binlik e, i̇mar planı yapılıyor. 20 yıllık bir süreç. Evet, 93'ten 93'ten kadar. 20 yıllık, kadar 20 tabii, yıllık tabii, bir 20 süreçten yıl. tabii, söz ediyoruz. Tabii, tabii. Evet. Ben bile hesabı yanlış yapıyorum. Evet, yani, yani çok uzun bir süreçten. Evet. Söz yani sizin mesleğe başlangıcınızda eşit. Evet. evet. Peki, bu karar neleri iptal etti? Bu karar planın tamamını iptal etti. Hem bir bölü binlik planı hem de bir bölü, bölü beş, bin beş binlik ölçekli, binlik ölçekli planı, planı, planı bir bütün olarak ortadan kaldırdı. Burada şunu da söyleyebilirim. Biz semt dernekleri adına planın bütününü dava konusu et, ederken bir de doğrudan bazı kişiler adına bireysel olarak kendilerini doğrudan ilgilendiren plan kararlarına karşı da özel davalar açtık. Yani örneğin e, A apartmanında oturan kişiler yanı başlarındaki bitişik parselde yapılacak olan bir yapılaşmaya ilişkin dava açmak istediler. E, ya da işte hemen yanlarındaki bir park alanına yapılacak olan yapılması öngörülen bir yapıya ilişkin olarak dava açmak isteyenler oldu. Ya da işte e, Galatasaray Lisesi'nin yanındaki e, alana... ...yapılması düşünülen katlı otopark, otopark kararına karşı dava açmak isteyenler oldu. Bir de bu tür planın sadece belli bir kısmının iptalini isteyen davalar da açıldı. Onlar da devam ediyor. Yani farklı süreçlerle devam ediyor. Bir istikrar olmadığını söyleyebilirim evet. kararlarda. Semt dernekleri de orada yaşayan vatandaşı bir araya getiren bir sivil toplum kuruluşu olarak... Planın bütününü yani herkesin adına hareket ederek planın bütününü dava konusu etti ve mahkemeye bir bilirkişi incelemesi yaptırdı. Plan bir bütün olarak değerlendirildi bu bilirkişi raporunda ve mahkeme kararının gerekçesinde de zaten bu bilirkişi raporunda yer alan gerekçeleri görüyoruz. Bilirkişi raporu oldukça kapsamlı. Yani evet, neredeyse çok, çok da şaşırdığımız 50 bir... sayfadan ibaret bir bilir kişi evet. e, raporu var. E, bu da doğaldır çünkü e, kentsel sit alanı sınırlarını kapsayan e, büyük bir planlama alanını bir bütün olarak değerlendiren bir rapor oldukça kapsamlı ve bizim için yani plan davaları açısından çok yol gösterici insan baklığın içeren evet. insan odaklı olması gerektiğini özellikle belirten e, gerekçeler mahkeme kararında da yer buldu nedir bunlar mesela örnekler vermek gerekirse evet, birkaç tane örnek verelim Çünkü hakikaten enteresan karar gerekçeleri bunlar evet. e, mahkeme kararından yola çıkarak e, Söylüyorum bunu bölgede yaşayacak nüfusun ihtiyaçları paralelinde düzenlenmesi gerektiğini ifade ediyor. Yani kentlerin o kenti oluşturan insan unsurunun ihtiyaçları gözetilerek planlanması gerektiğini ifade ediyor ki bu... Bir mahkeme kararında yer bulduğu için de bizi sevindiren evet. çok önemli temel bir gerekçe. Temel prensipal bükü değil evet. mi bu? Yani. Çünkü kentleri, e, kentlerin temel unsurudur insan. Yani evet. kentleri insanlardan bağımsız olarak düşünemeyiz. E, ve o insanların ihtiyaçları için planlanır. ihtiyaçları doğrultusunda planlanır. Asıl hedefin bu olması gerekir. Genel amaç idari işlemler açısından ve imar planları açısından da kamu yararıdır. Ee, öncelikli olarak Kamu yararının gözetilmesi gerekir ee, Belli kişilerin Yararına özel Yarar sağlayıcı plan Kararları içeren e, Bir planlama düşünülemez evet. İlerler, İnsan olan. karşıtı olamaz Olamaz bilmiyorum. evet, evet. Ee, Devam ediyorum yine Kültüre ilişkin yeterli açıklama ve Etkileşime ilişkin önerilerin Bu planda yer almadığını Söylüyor ki Beyoğlu özel bir bölgedir. Ee, kültür ve sanat e, faaliyetlerinin İslam merkezi durumunda. Merkezi e, olan bir yerdir. Dolayısıyla bunun göz ardı edilmesi mümkün değildir. Aynı zamanda kentsel sit alanı e, ilan edilmiş olması da bu dokularla birlikte korunması gerektiğini vurgular aslında. Yani sit alanı olan bir bölgenin özellikle kentsel sit alanı olan bir bölgenin Planlanması sırasında boş bir arazi planlıyormuş gibi davranamazsınız. Çünkü e, oradaki tarih, oradaki kültür, oradaki insan, oradaki yaşam biçimi, bütün bunların e, belediyeler tarafından iyi incelenmesi, tespit edilmesi ve bu doğrultuda, bunun sürdürülebilirliği doğrultusunda bir planlama yapılması gerekir. Oradaki nüfusu e, dışlayacak bir imar planı, ...düşünülemez. Hatta bölgenin dışına... evet ...atacak. atacak. Evet. Yani bu, bu, bu da mesela... ...planla ilişkin... ...değerlendirmelerde hem bilirkişi raporunda... ...hem mahkeme kararında yer alan bir gerekçe. Evet. Bir başka şey bölgenin topyekin... ...turistleştirilmesinin... ...öngörüldüğünden söz ediyor. E, hatta... E, ...özellikle de gelir düzeyi yüksek... ...turistlerin hedef... ...alındığından söz ediyor... Bunun da kentlinin yaşamına yabancılaşması tehdidini yaratacağından söz ediyor. Beyoğlu'nun sadece turiste değil, bütün kentliye hizmet eden önemli bir kültür odağı olduğundan söz ediyor. Ve Beyoğlu'nda var olan küçük ölçekli faaliyet gösteren, işte kültür endüstrisi olarak tanımladığımız sektörlerde çalışan kişilerin, bu bölgeyi yaşamak için, çalışmak için, eğlenmek için seçtiğini, e, dolayısıyla da bu e, canlılığın ve renkliliğin korunması gerektiğini, bu kültürel atmosferin e, korunması gerektiğini, bunun hem kentsel yaşam hem de turizm açısından bir zorunluluk olduğunu ifade ediyor. Bu bir de tarihçisi de böyle zaten. Evet, evet. evet. Burada önemli şeylerden bir tanesi e, turizmin ön plana çıkarıldığı ama bunu yaparken Beyoğlu'nun yerel özelliğinin göz ardı edildiği, hı hı. kültür odaklı tu turizm yerine ticaret ve hizmet odaklı turizme ağırlık verildiği, evet. burada yaşayan ve çalışan insanlarla kendine özgü bir renkliliği olduğu, hı hı. bunun ihmal edildiği uygulanıyor ki hakikaten son derece önemli karar gerekçeleri bunlar. Evet yani örneğin diyor ki tümüyle turist odaklı bir planlama yapılmış kentliği yaşamına yabancılaştıran bölgenin asli unsurlarını yerinden eden ve buna karşı hiçbir tedbir içermeyen bir planlama tercih edilmiştir evet. diyor. Bu da plana yapılmış eleştirilerden biri. Ee, ve katılım prensibi diye tanımlayabileceğimiz e, planın hazırlık aşamasında e, idarelerin dikkate alın, alması gereken bir e, kurala vurgu yaptığı için de özellikle önemli. Bu, yani bölgede yaşayanların yaşayanlara sorarak, sorarak onlarla, onlarla birlikte, birlikte. E, onların e, fikirlerini de alarak onların taleplerini de dinleyerek ama gerçekten dinleyerek Şimdi bu tür davalarda özellikle koruma amaçlı imar planlarının yapımına ilişkin kuralları belirleyen yönetmelikte de yer bulan bir düzenlemedir bu. Plan hazırlık aşamasında belediyelerin en az iki kez toplantı yaparak burada yaşayan, çalışan kişileri, sivil toplum örgütlerini, dernekleri yani, Meslek odalarına mimarlar odası, şehir plancıları odası gibi meslek odalarını da bu toplantılara davet ederek onların fikirlerini alması gerektiği bir kural olarak e, yönetmelikte de yer almış bir düzenleme. Bu sadece insanların talepleri değil. Yani hukuk düzeninde de kendine şey de yer bulmuş. Bu. Evet yeni bir şey de değil. Evet. Hukuk düzeni içinde kendine yer bulmuş bir kural bu. Evet. Belediye tabi dava dosyasına verdiği savunmalarda bu toplantıları yaptığından söz ediyor. Evet yapıyor ama e, önemli olan toplantıların şekli olarak gerçekleştirilmiş olması değil. Yani buradaki hedef iki toplantıyı yaptım tamam görüşlerini de aldım ama ben bildiğimi okudum derseniz e, insanlar buna işte itiraz ederek dava açarak Karşı çıkarlar. Yani bu, bu katılım prensibi etkin bir şekilde kullanılmıyor maalesef. Evet. Belediye yerel yönetim geliyor, kendi projesini sunuyor, hatta evet. şık şık maketleri de ortaya koyuyor. Ondan evet. sonra e, fikirleri alıyor, o fikirleri de e, kayda geçiyor. Ama o kayıtların hiçbirisi daha sonradan o projenin tadilatını neden olmuyor? Bildiğini uygulayarak devam ediyor. Evet. Yani bu planlama sürecinde plana yapılan itirazların sayısını dikkate aldığınızda da katılım prensibinin aslında uygulanmadığını görebiliyorsunuz. Binlerce Tabii. itiraz dilekçesi verildi. Yani belki de e, Türkiye tarihinde bir plana e, yapılmış en çok itiraz dilekçesini bu Beyoğlu planı. Allah Allah. Öyle bir var yani. Evet. evet. Yani. Çok sayıda itiraz dilekçesi belediye bu itiraz dilekçelerini alma sırasında dahi hani sıkıntılar yaşadı bunların kayda girmesi bu, bu anlamda da çok önemli yani evet. gerçek anlamda burada yaşayan insanlar özellikle işte sent dernekleri biz bu planın bir parçasıyız ve burada söz sahibi olmak istiyoruz Zu çok güzel bir şekilde gösterdiler evet. aslında. Aslında tabii düşününüm. sizin bu bütün anlattıklarınızdan e, hareketle şunu da e, düşünüyor insan. E, bu semt derneklerinin özellikle Beyoğlu'ndaki semt derneklerinin bu faaliyetlerinin en sonunda işte bir Taksim e, platformunu doğurması, hı hı. E, ondan sonraki gezi olayları, gezi süreci... Bütün bunlar aslında bir zincir oluşturuyor görüldüğü kadarıyla. Tabi arkasından Taksim dayanışmanın çıkması çok daha geniş bir evet. katılım ve bileşen sayısıyla birlikte arkası oldukça dolu bir tarihçe var. Evet yani evet. aslına bakarsanız bu planların hazırlığı ve itirazı süreciyle başlayan bir süreç diyebiliriz. Yani adım adım gelişen bir süreç. Beyoğlu Semt Dernekleri platformu bu planlar birlikte bir araya geldi, dayanışma içinde çalıştı. Bu planlardan sonra Taksim Gezi Parkı'nda yapılması düşünülen uygulamaya ilişkin olarak ayrı bir platform oluştu. Taksim platformu burada ne yapılıyor anlamaya çalıştılar. Bunun üzerinde düzenli olarak haftalık toplantılar yaptılar e, kamuoyu gezi olayları olarak işte Mayıs Haziran ayından itibaren e, bunların farkına vardı ama bu dediğim gibi 2011'den Tarih evet. beri e, süre gelen bir çalışmaydı aslına bakarsanız. Doğru. 2011 öncesinde de o dernek, dernek derin kuruluş kuruluşları. Süreçleri, tabii, evet. e, onların işte parklarını koruma mücadelesi sokaklarını Koruma mücadelesi, işte gayri kanuni yapılaşmalara karşı mücadeleleri aslında çok dolu bir evet. tarihçesi var hakikaten. Yani Taksim platformundan sonra da daha geniş bir oluşum ve katılımla Taksim dayanışması evet. gördük karşımızda ve çok canla başla çalışan, ...bir mekanizma diyebiliriz. Evet, evet. Sivil sivil insanların evet. oluşturduğu... Evet. ...büyük bir topluluk... ...ve evet. bu topluluk şimdi de bir İstanbul Sözleşmesi... ...hazırlıyor. Evet. Bilginiz vardır. Onu da çok yakında... ...Change görmeye başlayacağız. Belki de bugün akşam saat beşten itibaren... Meraklı bekliyoruz. Evet, evet. bekliyoruz hepimiz. Şimdi bir müzik parçası dinleyelim. Ondan sonra sohbetimize devam edeceğiz. gibi Birbirinin ardından ne kokladın bilmem ama hoşuna gidiyor. Yan olacağı diyor. Ya? Bütün bu hevesler sen istemesende peşinden geliyor. Ben bunu sana yetemedim. Döndüklerde bunu yine seni var. Ben sana bunu öyle dedim? Ne başlasın bak sonunda. Radyo'dayız. 94.9'da Altın Saatler programında yılın ilk programını gerçekleştiriyoruz. Konuğumuz, hukukçu arkadaşımız Pervin Çelik. Evet, e, biz İstanbul 10. İdare Mahkemesi kararından hareketle aslında oldukça geniş bir çerçeve çizdik Perv Pervin Hanım sayenizde. Ee, imar planları nedir? Evet. Ne işe yarar? Ee, bizleri hangi açılardan ilgilendirir? Şimdi tabii ki 10. İdare Mahkemesi'nin kararı Beyoğlu'yla ilgiliydi. Evet. Beyoğlu'nda da e, kişiler olarak bireyler olarak rahatsız olduğumuz bir yığın proje var. Evet. Ee, bu kararla birlikte e, hangi Projeler kapsam dışında kaldı. Evet. Şimdi e, başında da demiştik 1993 yılında ilan edilen Beyoğlu ilçesi kentsel sit alanı sınırlarını kapsayan bir imar planı bu. Yani Beyoğlu ilçesinin tamamını değil. Beyoğlu ilçesinin bir kısmı kentsel sit alanı ilan edildi. Bu planda kentsel sit alanı ilan edilen alanı planlıyor evet. aslında. E, fakat Sit alanının tamamını da planlamadı. Bu planlar askıya çıktığında plancıların da beyaz leke olarak, Yani 2009 ve 2011. 2011'de bir taksim planlar, beş bin ve bir e, taksim bin. Bin ölçekli imar planları askıya çıktığında görüldü ki e, bu planda bazı beyaz lekeler var. Nedir bu beyaz lekeler? Bu planın onama sınırı dışında bırakılan alanlardır. Ee, örneğin turizm alanı olduğu için park otelin bulunduğu alan bu planın onama sınırı dışında ayrı bir planlama süreciyle planlanan sit alanı içinde, sit alanının içinde ama plan evet. onama sınırının dışında. Evet. Ee, Perşembe pazarı. Bir de böyle bir hilemiz var, değil mi? Turizm diyoruz. Evet. Duyuruz. Ama bu aynı zamanda e, mevzuatın da gerektirdiği bir şey. Çünkü evet. turizm alanı olduğunda bir alan e, planlama yetkisi belediyelerden çıkıyor. Turizm Bakanlığı'nda. Evet merkeze Turizm. gidiyor. Evet merkeze gidiyor planlama yetkisi. Dolayısıyla belediye tarafından imar planı yapılırken de kendi yetkisi dışında olan alanlar plan sınırı dışında bırakılıyor. İşte bunlardan biri dediğim gibi park oteldi. Diğeri Galataport. Bir diğeri Perşembe Pazarı. Ee, Perşembe Pazarı neden? Perşembe Pazarı yenileme alanı ilan edildi. Yenileme alanı da farklı bir statü, statü farklı bir evet. yasayla Kategori. düzenleniyor. Evet. evet, o da bu planın onama sınırı dışında bırakılmış alanlardan biri ve oraya ilişkinde ayrıca dava açtık. O da ayrı bir dava olarak çünkü orası ayrı bir planlama süreci olarak planlandı. Buna ilişkin olarak hem mimarlar odası dava açtı, yanılmıyorsam şehir plancıları odası da. Ve yine benim tarafımdan da takip edilen, perşembe pazarında e, hak sahibi olan kişiler tarafından açtığımız davalar var. Ve orada da iptal kararı çıktı. Evet. Ama ayrı bir süreç olarak yürüdü. Karar yazıldı mı? Yazıldı. Yazıldı. Hatta tamam. o temiz edildi Çünkü şu anda Danıştay'da. Bu, e, kararın yani mahkemede kararın okunmasıyla yazılması arasında da bir ciddi... Süre evet. var değil mi? Evet. Burada da aynı olayla karşı karşıyayız. Belki oraya da biraz değinmek evet. gerekir. Çünkü e, özellikle Taksim Gezi ile ilgili süreçte de bu çok tartışıldı. Tartışıldı, doğru. E, yani sıkça biz e, bu davaları takip ettiğimiz için süreci belki de doğru anlatmakta fayda var. E, i̇dari davalar duruşmalı yürümez, yazılı esasla yürür. Yani siz evet. yazılı olarak dava dilekçenizi verirsiniz. İdareler savunmalarını yazılı olarak yapar. Mahkeme ara kararları oluşturur. Işte Bilirkişi incelemesi yapılması. Duruşma gibi. talep ettiğiniz zaman alamaz mısınız? Sadece bir tek duruşma yapılır. Bu da talep ettiğiniz takdirde evet. yapılır. Ve genellikle de karar aşamasında. hani Bütün yargılama süreci bitip tamamlandıktan sonra karar aşamasında bir duruşma yapılır. Burada farklı işledi süreç enteresan bir şekilde bilirkişi incelemesinden önce duruşması yapıldı. Ardından bilirkişi incelemesi kararı verildi. Ee, şöyle karar verilir. İşte dosya tamamlandığında bilirkişi raporu geldiğinde de yine yazılı olarak taraflara tebliğ edilir. Tarafların itirazları alınır. Mahkeme bu itirazları yerinde görürse belki bir ek rapor ya da ikinci bir bilirkişi incelemesi yapar. Yok bu itirazlar e, sağlıklı gerekçeleri oturmuyor bilirkişi raporu da benim kararımı vermem için yeterlidir dediği noktada da karar verir. Burada da böyle oldu bilirkişi raporu alındı tebliğ edildi itirazlar alındı e, yazılı usulle yürüdüğü için HET belli günlerde bir araya gelir İşte karar kendi aşamasına gelmiş dosyaları toplanır. kendi arasında toplanır kararını verir. ...ve o toplantının yapıldığı tarih... ...karar tarihi olarak geçer. E, bu karara baktığımızda da... ...bunun 25 Eylül 2013... ...olduğunu, olduğunu görüyoruz. görüyoruz. Ama bundan sonraki aşamada... ...bu kararın gerekçelerinin yazılması... E, ...kalem tarafından... işte e, ...kağıda dökülmesi... ...yapılacak olan düzeltmeler varsa... ...düzeltmelerin yapılması... ...tebliğe çıkarılması vesaire, ...bu genellikle 2-3 ayı buluyor. Yani... Toplantıda verilmiş kararın yazılıp size imzalanıp size tebliğ edilmesi 2-3 aylık bir süreci buluyor. Ve bu sadece bu davalara özgü değil. E, i̇dare hukukunda iş yapan bütün hukukçular bilir ki hemen hemen. Bu iş böyle değil. Evet bu evet. böyle yürüyor. Evet. Ama siz 25 Eylül tarihi itibariyle bu bilgiye sahip olabiliyor musunuz? Hayır. Çünkü o toplantılara siz katılmıyorsunuz. Evet, evet, yani bu hakim mahkeme üyesi olan hakimlerin evet. bir araya gelerek heyet toplantısını yapıp karar verdikleri tarihtir evet. bu. Normal diğer mahkemelerden tamamen evet, farklı bir. Eğer son aşamada bir duruşma yapılıyorsa da genellikle o duruşma tarihi karar tarihi olur ama hiçbir zaman duruşmada kararın ne olduğu da söylenmez. Söylenmez. İdari yargıda duruşmalar sadece tarafları dinleyerek. Evet. ilerler. Hani evet. idari yargıda iş yapan ya da oraya yolu düşmüş insanlar bunu bilirler. Hukuk evet. davalarından farklı bir sistemdir. Bunu paylaştığımızda iyi oldu. Çünkü evet. dediğiniz gibi gezi sürecinde de bu, e, bu tartışılmış. Evet. Idi. Evet. Şimdi nelerin dışında kaldığını konuşuyorduk. Galata Port dışında, Perşembe Pazarı Perşembe yenileme Pazarı. alanı olduğu için dışında, Park Hotel Turizm Alanı olduğu, alanı olduğu için, için dışında. dışında Galata Kulesi'nin çevresindeki bir ya da iki yapı adası yine yenileme alanı olduğu için bu planın kapsamı dışında. Evet. Ee, başka örnekler Tarlabaşı. Tarlabaşı çok önemli evet. evet. Çünkü orası da yenileme alanı. Yenileme alanı. Evet. evet. O da projenin dışında. O Peki da bu... içine girenler nelerdir? Yani de, örnekleri devam ettiriyorum. E, Taksim Gezi diye bildiğimiz Taksim Meydanı yayalaştırma projesi de yine bu planın dışında. Aslında içinde ama dışında. Nasıl içinde ama dışında? Bu plan yapıldığında e, Taksim Gezi Parkı'nın bulunduğu alan da bu planla birlikte planlandı aslında. Evet. Ama plana baktığımızda orada bir yapılaşma öngörülmüyordu. Taksim Gezi Parkı yine Gezi Parkı olarak planlanmıştı. Fakat plan notlarında e, bir ihya kararından söz ediliyordu. Topçu Kışlası olarak bildiğimiz vaktinde orada var olduğu e, bilinen bir yapının ama yıllar önce yıkılmış olan, yıkılmış bir, olan bir yapının, yapının evet. yeniden canlandırılması yönünde bir plan kararı, ihya kararı söz konusuydu. Bu plandan sonra plan üzerinde bir Değişiklik yaparak plan değişikliği yaparak Taksim yayalaştırma projesi olarak bildiğimiz yeni bir imar planı askıya çıkarıldı. Sadece Taksim meydanındaki işte o tünellerin yapılmasını araç tünellerinin yapılmasını öngören yine kamuoyunun yayalaştırma projesi olduğu, olarak bildiği bir plan tadilatıyla karşılaşıldı ve buna karşı da ayrı davalar Dava açıldı. Acaba. Gezi sürecinde de bu kararları kamuoyu takip etti. Orada da ayrıca iptal kararı verildi, verildi biliyorsunuz. Yani o tadilat bu planın tadilatıydı. Evet. Aslında burada bir kaçak nokta daha yakalıyoruz. Çünkü likör fabrikası planı da iptal edildi biliyorsunuz. Evet. Ve o iptal kararına karşı yapımcı firma bir açıklamada bulundu. Dedi ki bu eski ee, imar planının iptalidir. Halbuki hı hı. şimdi elimizde yeni imar planı var. Biz onun için işimize devam ediyoruz. Yani evet. demek ki e, idare ve uygulayıcılar e, bir şeyle karşı karşıya kaldıklarında ciddi bir davayla, iptal davasıyla karşı karşıya kaldıklarında hemen yeni bir İşlem, e, imar yeni bir planını imar devreye planı. sokarak süreci e, farklılaştırma şeyine giriyorlar. Bu evet. e, uygulamada sıkça karşılaştığımız Öyle mi? bir problem. Evet. E, likör fabrikası örneğini yakından takip etmediğim için bilmiyorum. Evet. Ama bu pratikte e, karşılaştığımız bir örnek. Mümkündür bu. Şöyle e, işliyor süreç. Bir, bir imar planı yapılıyor. E, vatandaş bundan haberdar olduğunda buna karşı bir dava açıyor ya da meslek örgütleri ya da sivil toplum örgütleri. E, bu dava yürürken Belediye yeni bir imar planı yaparak askıya çıkarıyor. Bu yeni bir işlem demek. Ve ilk işlemi zaten yenisi yapılarak otomatik olarak ortadan kaldırılıyor. Kadük hale getiriyor yani. Evet, evet. daha doğru bir ifade. Evet. Kadük hale getiriyor. Ee, ve açtığınız davayı da konusuz bırakıyor. Ben bunun örneğini somut olarak başka davalarda yaşadım. Bu şekilde... ...bir, iki, üç, dört dava açmak zorunda kaldığım örnekler biliyorum. Allah Allah, evet. aynı, aynı bölgeye, bölgeye ilişkin, ilişkin olarak bir imar planı yapılıyor. Siz bunu fark ediyorsunuz ya da size bu davayı getiren kişiler bunu fark ediyor. Plana karşı dava açıyorsunuz. Dava devam ederken bir bakıyorsunuz yeni bir imar planı askıya çıkmış. Aynı bölgeye ilişkin olarak onu da inceliyorsunuz. Gördüğünüz sakıncaları yargı denetimine e, ...sokmak için bir dava daha açıyorsunuz. O devam ederken... ...yeni bir plan yapılıyor. İdare burada çok ısrarlı ve karar, kararlı davranıyor. davranıyor. Evet. Bu arada tabii... ...Ataalan'da Üsküdar'ı Üsküdar geçiyor. geçiyor. geçiyor yani, ve o e, proje... ...gerçekleştirilmiş tabii, oluyor. İmar planı yapıldıktan sonra... ...geriden uygulaması geliyor. İşte hep evet. ruhsatları alınıyor. inşaata başlanıyor, temel atılıyor... Yapılıyor. Bina çıkmaya bina başlıyor. Bina çıkıyor. Bitiyor. Evet. Yani İstanbul'da yakın zamanda yine tartışılan örneklerden biridir. Süliyeti bozan iki adet evet. kuleden söz ediliyor evet. biliyorsunuz. E, Zeytinburnu'ndaki evet, örnekten Zeytinburnundaki bahsediyoruz. iki kuleden söz evet. ediyoruz. Yani yapıp bittikten sonra sakıncaları görüldü, tartışıldı. E, mahkeme kararı çıktı. Bu e, her iki taraf içinde olumsuz. Yani işlemi yapan idare açısından da, o işlemden yarar sağlayan kişiler ve şirketler açısından da, da, kent açısından tabii, da, kamu yani, açısından kamu da, açısından da e, olumsuz sonuçlar doğuruyor. Evet. evet. Ve bugün geldiğimiz noktada şimdi tabii ki bir e, danıştay süreci başlayacak değil mi? Evet. İdare Mahkemesi kararı aynı zamanda belli alanlardaki projelerin e, durdurulmasını da Karar altına aldı mı yoksa o, o ne olacak yani şimdi az önce söyledik plan bütünsellikten yoksundur bu da şehircilik ve planlama tekniklerine aykırıdır, aykırıdır. denilerek evet. plan iptal edildi. Bunun anlamı şu, deniyor ki burayı bir bütün olarak planlamalısınız. Evet, bir kere yani bu, bu plan de, olmaz, evet, böyle bir, bir plan, plan çıkartman evet, lazım. Evet, böyle bir planlama olmaz. Evet, yetki açısından farklı idarelerin yetkisi, yetki alanı içinde olan alanlar olabilir. Ama ayrı idareler tarafından planlansa bile... ...bütün olarak değerlendirmek zorundadır. Sonuçta bir koordinasyon sağlanabilir. Tabii ki. E, Turizm Altyapısı Bakanlığı birlikte, tabii, ...Turizm İstanbul Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Belediyesi arasında, arasında... ...böyle bir tabii. koordinasyon sağlanır. İstedikleri zaman o koordinasyonu... ...mükemmelce yani, şey sağlıyorlar. çünkü tabii, evet. Evet. Yani bu, bu zor bir süreç değildir. Evet. Alanı bütün olarak planlarsınız... ...fakat e, onay mekanizması... ...yani o şekli... E, ...yasanın aradığı şekli kuralları da... ...yerine getirerek... O kısmını Turizm Bakanlığı onaylar askıya çıkarır, diğer kısmını işte belediye onaylar askıya çıkarır. Burada önemli olan bölgenin bütün olarak, bütün olarak. değerlendirilmesi evet. gerektiği vurgusu. Çünkü bunlar planı delen kararlardır. Yani siz bir bölgeyi planlarken orada yaşayacak olan nüfusu da öngörürsünüz. O nüfusun ihtiyaçlarını öngörürsünüz. Ulaşım ihtiyacını, altyapı ihtiyacını... Kültür sanatı ihtiyacını, sosyal donatı ihtiyacını, bütün bu ihtiyaçları... Sosyal bütün ihtiyaçları... Evet, bütün bu ihtiyacı o bölgeyi bütün olarak değerlendirir, değerlendirir ve görürsünüz, evet. planlarsınız. Bu tür delikler o plan kararlarını ve hedeflerini de bozar. Örneğin Park Otel'de bundan öncesinde verilmiş iptal kararlarında... ...bundan söz eder. Der ki yani e, bu denli yüksek yoğunluklu bir yapılaşma... Bölgeye bir ulaşım yükü getirecektir. Bölgeye bir ekstra nüfus getirecektir. Bu trafiği etkileyecektir. Bu çevredeki donatı alanlarından yararlanacak kişi sayısını arttıracaktır. Dolayısıyla plan kararlarını bozacaktır bu. Yani siz o bölgeye hizmet veren yolu, altyapıyı vesaireyi planlamadan sadece parsel ölçeğinde yüksek yapılaşmalar verirseniz işte İstanbul ölçeğinde sıkça karşılaştığımız o trafik sorununun e işte işin içinden çıkılmaz halde gelir. Likör fabrikası projesi Mecidiyeköy. Evet. Mecidiyeköy hemen hemen günün her saatinde çok ciddi bir trafik sıkışıklığı içinde olan evet. bir bölge. Ve oraya siz koskocaman bir projeyi yerleştiriyorsunuz. Binlerce araba, binlerce insanı o alanda... ...yaşatmaya başlıyorsunuz, çalıştırmaya başlıyorsunuz. Evet, burada şuna da değinmek lazım. Yani e, kentlerde yaşayan insanların nefes alacağı yeşil alanlara da ihtiyaç var. Evet, tabii. E, bu plandaki sakıncalardan biri de şuydu. E, belli öngörülen nüfusa göre belli yeşil alanlar öngörmek zorundasınız belli metre karelerde. Beyoğlu ilçesindeki plan bu yeşil alan standartını yakalamak için yapı adalarının ortasında binaların bahçesi niteliğinde olan yerlere park niteliği verdi. Yeşil alan standartını böyle sağlamaya çalıştı. çalıştı. Yani 4-5 tane binanın avlusu gibi olan yatak odalarının pencerelerinin baktığı bahçeyi park olarak planlayamazsınız. Evet. Bir taraftan bunu yaparken bir taraftan var olan bir parka yapılaşma öngöremezsiniz bu e, tepki çeken noktalardan biriydi. Doğru. Yani ve insan, insanların ayrıca deprem riskinden söz etmek lazım. İnsanlar buna karşı çıkarken deprem sırasında İstanbul için olası bir tehdit olarak sürekli gündemimizde Ciddi. olan bir mesele. Tabii. tabii. Ee, Bizim programımızın bile o... 722 haftadır devam etmesinin sebebi tabii 99 <gülüyor> depremidir. <gülüyor> Depremi. Yani, yani evet. insanların deprem sırasında toplanabileceği, organize olabileceği ya da işte belki birkaç gecesini geçirebileceği bir yeşil alanı yok Beyoğlu'nda. konut alanları yok. var. Evet, bir evet. toplanma alanı yok. Ve en önemli alanlardan biri Gezi Parkı'dır. Evet. Peki, şimdi mahkeme 10. İdare Mahkemesi bu kararla idareye diyor ki yeni baştan bu planları yapman lazım. Evet. Yani aslına bakarsanız mahkeme kararı var olan planı iptal ediyor. İptal ediyor. Böylelikle Bunun, projeleri durduruyor. Evet. Dolayısıyla evet, bu planın projeler. kapsamı içinde olan bütün uygulamalar da dur, durmuş oldu. Evet. Yani bu planın kapsamında olan bir yere ilişkin olarak bir proje yapılması, bir yapı ruhsatı düzenlenmesi bu aşamadan sonra bu tarihten itibaren mümkün değil. Bundan sonra idarenin yapması gereken şey yeni bir imar planını ama mahkeme kararındaki gerekçeleri de dikkat, dikkat olarak, alacak şekilde e, bir an önce hazırlaması ve askaya çıkarması uygulamaya sokması. Süre nedir burada var mıdır bir süre? E, genel olarak idari yargıda e, mahkeme kararlarının uygulanma süresi bir aydır. Bir ay içinde. E, Düğmeye gereğini, basmak zorundasınız. Evet işlemin gereğini yerine getirmek zorundasınız. Nedir bunun belirtisi? Böyle bir proje hazırlığı mıdır? bir Veyahut... plan e, tabi burada bir imar planından söz ediyoruz. Önemli bir imar Büyük planından. bir şeyden bir büyük de bu, bu gerekçelerle bir plan evet, hazırlamaya kalktığınız zaman. Bir aylık süreçte de mümkün, mümkün değil. değil. Ama en azından altı ay gibi yine koruma amaçlı imar planlarının yapımı için öngörülen bir süre var. Bu süre içerisinde bu yeni bir plan hazırlığı yapılması ve askıya çıkarılması beklenen şey. Evet. Yani bunun yapılması gerekiyor. Danıştay süreci bunun neresinde? Var mı öyle bir? Bu dediğimiz gibi idare mahkemesi kararı. idare mahkemesi temiz edilecektir tabii bu karar. Danıştay'a gidecek, Danıştay tarafından Temiz incelenecek. olan idare tarafı tabii. Evet yani bu kararı Muhatabı olan Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ve Beyoğlu Belediye Başkanlığı evet. Her üçü de bu kararı Temiz etme hakkına sahip Kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde Bunun üzerine Dosya Danıştay'a gidecek ve Danıştay Tarafından incelenecek İki sonuçla geri dönebilir Evet bu karar ee, sağlam temellerle hazırlanmış bir bilir kişi raporuna dayalı bu bilir kişi raporuna yapılan itirazlar yersizdir. Ee, dolayısıyla onaylıyorum bu kararı diyebilir ya da e, tahminde bulunamayacağımız başka gerekçelerle tabii. bozuyorum gerek, diyebilir. Evet. Evet. Peki e, bu altı aylık sürecin başlangıcı danıştay kararının Ortaya çıkmasından sonra mı? Hayır. İdare bu, mahkemesi kararı. Kararı bağlayıcıdır. Kararı evet. bağlayıcıdır. Bu yürütmeyi durdurma e, ara kararından daha önemli. Evet. E, iptal kararı işlemi tümüyle ortadan kaldırıyor. Yürütmeyi durdurma bir ara karardır. İptal evet. davası sürecinde işleyen. Ama bu artık yargılama yapılmış bitmiş ve ben kararımı verdim demektir. Evet, İptal et. İptal bize bunu gösteriyor. Evet, bu kararın bir önemli noktası daha var. Son uh, bir iki dakikamız içinde uh, bunları da uh, ifade edelim. Uh, Beyoğlu'daki Doğan Apartmanı, meşhur Doğan Apartmanı, yönetimi adına yönetici de uh, idare mahkemesine başvuruyor, müdahil olarak davaya katılmak istediğini belirtiyor. Bu kabul Hı -hı. ediliyor Hı -hı. ve e, müdahil olarak e, şeyde davada yerini alıyor Doğan Apartmanın sakinleri evet. dememiz lazım ona da. Bu bir örnek. Bu tür davalarda şahıslar da müdahil olabilirdi. Bir, üç, beş, evet. onlarca, yüzlerce kişi de bu davaya ben bu işlemden etkileniyorum. Bu imar planı beni de etkiliyor diyerek müdahil olabilirdi. Evet. Yani bu anlamda 2013'ün ee, bu idare mahkemesi 10. idare mahkemesi kararıyla birlikte e, İstanbul'da Beyoğlu ilçesinde e, sivil hareketin e, önemli bir e, ileri atağını e, gördüğümüzü de söyleyebiliriz. Başarılı evet. olduğunu da söyleyebiliriz ve bu anlamda diğer... ...semtler, diğer mahalleler... ...diğer kentlerimiz içinde... Evet. E, ...hatta HES davaları... ...içinde son derece önemli... ...bir karar olduğunu... Tabii ...ifade edebiliriz. Kişilere ümit veren... Evet. E, ...bu davaların takip edilmesi... E, ...üzerinde durulması... ...en azından olumlu sonuç... alınabileceği ...olasılığıyla birlikte... ...insanlara ümit veren bir karar oldu bu. Evet. E, bu kararın alınmasındaki e, katkılarınızdan dolayı size de teşekkür etmek zorundayız. E, ben e, ellerinize asıl... sağlık evet. ama onun ötesinde tabii ki semt dernekleri, evet. Cihangir Güzelleştirme ve Gal Galata Derneği'ndeki ve diğer, e, dernek. diğer derneklerdeki içindeki... Ayaspaşa Derneği, Asmalı Mescid Derneği, Bedrettin Mahallesi Derneği. E, derneklerine de e, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Açık radyo mikrofonlarından. Hakikaten son derece önemli bir kazanım gerçekleştirdiler. Türkiye'deki sivil ...hareket açısından. Evet, evet. E, bizim için de gerçekten yani hukukçu olarak... ...bu gözle bizi mutlu eden bir karar. Evet, çok çok teşekkürler Pervin Hanım. Ben teşekkür ederim. Bize edeyim. verdiğiniz bilgiler için. Evet efendim, Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programını... ...güzel bir haberle süsledik diyelim. Yılın ilk programını hukukçu arkadaşımız Pervin Çelik... ...bize e, İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin... E, B yoluna ilişkin e, iptal kararlarını, buradaki imar planlarına ilişkin iptal kararlarını bütün gerekçeleriyle anlattı e, ve tabii ki e, şunu da dinleyicilerimize hatırlatmakta fayda var herhalde yani e, arada konuşurken belirtmiştiniz herhangi bir yerden herhangi bir mülk al, alacakları zaman bile mutlaka oranın imar, i̇mar planını ya. incelemeleri gerektiğini belirttiniz. Evet. Bu da çok önemli bir not olarak dinleyicilerimize evet. ulaştırıyoruz. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Evet efendim bu haftaki Altın Saatler programını burada tamamlıyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.